Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Soru soruldu. Cuma günü öğle namazı var mıdır? Ve cuma namazı kaç rekattir? Cuma günü öğle namazı kılınmaz. Sadece cuma namazı vardır. Ancak kişi eğer esaret altındaysa cuma namazı kılmaz. Öğle namazını kılar. Ya da gidemeyecek kadar hastaysa ya da çok şiddetli yağış şartları oluşmuşsa, gidememişse, bir takım engeller çıkmışsa Cuma namazını kılmaz, bu şartlarda öğle namazını kılar. Yani bazı insanların bildiği yanlışlar var bu hususta. Birçok insanımız maalesef Cuma namazının farzından sonra 10 rekat namaz kılmakta ve bunu öğle namazı zannetmektedir. Oysa bunun öğle namazıyla alakası yoktur. Ee, zuhri ahir namazı eklenmekte, vaktin önemine dair namaz eklenmekte, bir de sünnet-i müvekked eklendiğinde 10 rekat namaz olmaktadır. Ee, halbuki bu cuma namazından değil, yani öğle namazı da değil, yüzyıldır. Ee, bu halk arasında birçok insanımız tarafından ölen namazı zannedilmektedir. Ve cuma namazı kaç rekattır? Onu e, açıklayayım. Cuma namazı e, yani cuma günü bir müslüman ne yapar? Öncelikle güzelce e, gusül abdesti alır, güzel kokular sürünür, mescide gider. Mescide gittiğinde e, tahiyyetül mescit namazını kılar. Bunun dışında iki rekat tahiyyatülmesi namazını kıldıktan sonra imamla birlikte iki rekat namaz kılar. Hutbesini dinledikten sonra iki rekat namazını kılar. Sonra iki rekat sünnet yani müeket sünnet namazını kılar ya da dört rekat müekekt sünnet namazını kılar. İkisi de olur. İki hususta da rivayet vardır. İster iki rekat kılar imamdan sonra ister dört rekat kılar. Ve cuma namazı böylelikle tamamlanmış olur. Bu zuhri ahir namazı gibi namazlar sonradan çıkarılmış bidatlerdir. Cuma namazıyla ilgisi bulunmamaktadır. Yani bunun amacı işte zuhri ahir son öğlen demektir. Cuma namazının kabul olmama ihtimaline karşılık ortaya çıkarılmış bir namazdır. Oysa ibadette şek ve şüphe olmaz. Rabbimiz ibadetlerimizi kabul edecekse eder, etmeyecekse etmez. Biz bunu normal şartlardaki namazlarımız içinde e, garanti kabul edildiğine dair bir kanaate varamayız. O nedenle şüpheler üzerine ibadet bina edilmez. Dolayısıyla zuhre ahir ve ondan sonraki kılınan e, vaktin önemine dair kılınan namaz sonradan eklenmiş namazlardır. Cuma namazı, tekrar ediyorum, tahiyyatül mescit namazı kılınır. İmamla birlikte 2 rekat namaz kılınır ve daha sonra 2 ya da 4 rekat müekked sünnet namaz kılınarak bitirilmiş olur.